de sonradan icat edilen her şey bilat, her bilat dalalet, her dalalıkta da ateş Allah hepimize hayır versin. Cennete girmeyi, Allah'ın cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Evet kardeşler bugün kavramlar dersinden sizlere fesat ve sulh yani ifsat ve ıslah üzerinde durmaya çalışsın. Kavramlar dersleri başladı başlayalı e, muhakkak ki bilgi seviyemizde biraz daha çıkası doğru ne yapıyor? Yükseliyor. Kavramların güzel anlaşılması, diğer derslerde de hatırlatıcı artıcı olarak dediğimiz gibi insanların dünyaya bakışı, ahirete bakışı, yaşantısı ne yapıyor? Daha da değişik hale geliyor. Ve gelmeli de. Ve her kavram dersinde de o kelimeyi anlatan başlangıçta bir ayet zikrediyoruz. Bugünkü ayetimiz Bakara suresinin 11 ve 12. ayetleri. Hatırlayacağınız gibi Bakara suresinin girişi Allah Azze ve Celle birden 5'e kadar kimleri anlatır Müminleri. 6 ve 7'de ne yapıyor? kafirleri ondan sonra e, 8'den sonra 23-24'e kadar ne yapıyor? Yeryüzünde bozgunculuk yapan, ifsad eden münafık kılıklı, kalpleri hastalıklı insanlardan bahsediyor. Bugünkü konumuz Bakara suresinin 11 ve 12. ayetleriyle bahsediyor. Allah Azze ve Celle kitabında onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dediği zaman onlar, biz ancak ıslah edicileriz derler. Kesin olarak bilin ki onlar ancak kötülük yapan fesatçılardır, bozgunculardır. Lakin anlamazlar. Yapmakta oldukları köt oldukları kötülüğü fark etmezler. Evet kardeşler, ayet kelimeyi kerimeyi tekrarlıyorum. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dediğimiz zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Kesin olarak bilin ki ancak onlar kötülük yapan fesatçılar, bozgunculardır. Lakin anlamazlar. Yani yapmakta oldukları kötülüğü fesadı fark edemezler. Evet. ayet kelime aslında çok net ve çok açık kardeşlerim. Allah bizlerin anlayışını artırsın. Rabbim böyle kalbi ters düştü. Olanlardan eğlenmesin bizleri. Şimdi gelelim fesat kelimesinin anlam ve mahiyetine. Çünkü bu türlü kelimeler anlaşılmayınca ne olur? Her şey ters diz olabiliyor mu? Olabiliyor. Yani Birçok sohbetimizde dediğimiz gibi bir pazara gittiğimizde bir markete gittiğimizde aldığımız bir şeyin muhakkak bir ölçüsü var mı? Tartısı, değeri, birimi? işte dinde de ölçü değer, insanın nefsi, anlayışı değil. Allah Azze ve Celle'nin o manaya yüklediği muradı ilahidir kardeşlerim. <gülüyor> Fesat, ifsat dediğimizde bu da hangi hanenin kelimeleri Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı, yapıldığında ona rahmet nazarıyla bakmadığı bir kardeşlerim. Fesat, fesede fiilinden geliyor. Bir şeyi itidal, denge dairesinden az olsun veya çok olsun çıkarmak demektir. Eğer bu fiili yenen, içen bir şeye kullandığımızdaysa ondaysa bozulma, kokma olarak gündeme gelir. Ameller için kullanıldığında yani Allah'a farz istediğimiz amellerde kullanıldığımızda ise, hükmü geçersiz kılma ve yapılan amelin yüzüne atılmasına sebep olma manalarına gelir. Eğer bunların dışındaysa gerek nefis, gerek bedende meydana gelen bir ifsatsa bu da maddi, manevi bozulma, eğer toplumda meydana gelmişse ifsat, kokuşma, dengeden sapma, kargaşa, huzursuzluk gibi manalarla ifade edilir. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Fesat sözünü ettiğimiz zaman bu kelime bile karşıdakine kullanıldığında anında insanın ruhaniyetini bozabilecek kelimelerden bir tanesi. Düşünün şimdi yanınızdaki bir arkadaşım. Yani Allah muhafaza size fesatçı dediğini düşünün çok çok sevdiğiniz bile olsa ona karşı anında duygularınız ne yapar? Bir değişime gider. İşte bu derece önemli kelimelerden bir tanesidir. Ama ne yazık ki size denmese bile ortada bir fesat varsa, ifsat varsa aynı tepkiyi insanlar nedense hiç göstermez kardeşler. Onun için bu derece önemli, çok çok da tehlikeli meselelerden bir tane. İşte bu fiil bozulma, kokuşma, itidaldan çıkma gibi anlamlara geliyor. Yani ifsat, bozma, fesat çıkarma, ifsat etme dengeden, faydalı olmadan veyahut adil olmaktan çıkma, kokuşma manalarına geliyor. Düşünün faydalanılan bir şey var, yolunda giden bir şey var, kardeşlik var, Birlik var, beraberlik var. Bir fesat ne oluyor? İfsat orayı olduğu gibi bozabiliyor. Hakkı batıl iyi kötüye ne yapabiliyor? Çevirebiliyor. Ve her şey zıddıyla bilinir kardeşlerim. Eğer ifsadı anlamak istiyorsak yani fesadı bunun zıddını da ne yapmamız Bilmemiz gerekir. Zıttı nedir? Salaktır. Hani bir hadis-i şerif var, hatırlıyor musunuz? Helal da belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır, diyor. Kim bu ikisine dikkat ederse, helal ve harama, neyini korur? Dinini ve namusunu korur, diyor. O iki şüpheli şeye yaklaşan, aynen bir çobanın yasak koruya hayvanlarını yaklaştırıp ortlatması gibidir diyor. Dikkat edin her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da nedir? Haramlarıdır diyor. Hemen bunun akabinde gelen sözleri hatırlıyor musunuz? Dikkat edin vücutta bir el parçası var. O ifsad oldu mu? Bütün azalar ne oluyor? Ifsad oluyor. Bu salah buldu mu? Bütün azalar ne yapıyor? Salah buluyor. Dikkat edin Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır diyor. Demek ki kalp iki tarafa da anında meyledebiliyor mu kardeşler? Aynen Allah Resulü ve Vesselam'ın dikkat edin diyor, cennet ve ayakkabı bağından daha yakın. Biraz duruyor, yutkunuyor, akabinde cehennem diyor. İşte bu iki kelime de bu kadar birbirine nedir? Yakın olan. Bu hukuku bulmadığının hemen öbürü gündeme ne yapıyor? gelebiliyor. <gülüyor> Ve sesap kelimesi kardeşlerim e, sohbete mevzu olan ilk ayeti de anlaşıldığı gibi Kur'an'da çok çeşitli yerlerde karşımıza gelebiliyor. Ama genellikle bu gelen ayetleri okuyup da şöyle bir yazıp tekrar baştan okuduğumuzda yeryüzünde fitne uyandırma, insanların durumunu ve yaşama yollarını doğruluktan saptırma, dünyevi ve uhrevi çıkarları için insanları hak yoldan saptırma gibi manalarda karşımıza geliyor. Ve dikkat ederseniz ayette hemen, yeryüzünde fesat çıkarmayın dediği zaman onlar hemen ne gibi bir savunmaya geçiyorlar? Biz fesatçı değiliz ki, ısrar edici insanlarız derlerdi. Yani kalpleri o kadar işmiş ki bu fesatlığı, bu ifsadı bunu bile anlayamayacak durumdalar. Ve hatta böyle durumlarda eğer fesatçı, münafık, bu türlü hak yoldan inhiraf eden insanlar çoğalmışsa, hak ehlinin anlaşılması da mümkün değil kardeşler. Ve o toplumda dışlanan kimdir? Hak ehlidir biliyor musunuz? Evet. 10.ya gitsem diyor. Müfsik bu fiilin ismi faili olup bozan bozgunculuk yapan demektir kardeşler. Yani fiil neymiş? İfsat. Faili ne oluyor? Müfsik. Yani fiil şirkse sahibi ne olur? Müşrik olur. Aynen bunun gibi. Sehatın zıddı salah, ifsad'ın zıddı ise ıslahdır müscidiniz utsa müscid ve fasidin denuptu da faalistir sadeste. Allah bizi hep hayırlı olanlardan eylesin. Demek ki çok çok önemli bir kelime ve kalp bozulduğu zaman insan dengeyi de ne yapıyormuş? kaçırı veriyor. Onun için iyiliğe siz iyi demeyin, kötülüğe de siz kötü demeyin. Allah'ın iyi dediği ve Allah'ın kötü dediği Köt olsun ki, kendi nefsinizden ona karıştırdığınız zaman bu meseleyi de karıştırırsınız. Demek ki fesatın esası varlık ve oluştaki dengeyi bozma. Bozgun ve yozlaşmaya sebep olma. Bu da bazenin, bazen insanın iç dünyasında, bazen insanın bedeninde, bazen de dışımızdaki dünyada meydana gelebilir. Ve hakikaten kardeşler Allah Resulü ve Vesselam'ın da dediği gibi ben diyor sizin içinizde çok iyi konuşan ifsat fesat ruhlu insanlardan korkarım diyor. Öyle insanlar vardır ki diyor aynen diyor iki aç kurdun hızlı at kurdun koş kocası bir zarar verdiği gibi bu tip insanlarda Müslüman topluluklarına ne yaparlar? Zarar verirler diyor. Onun için çok çok önemli bir konu. Allah bu noktada bizim cehaletimizi gidersin kardeşlerim. Ve muhakkak ki küfür, şirk, Allah'ın sevmediği dediğimiz zaman ilk akla gelen nedir kardeşler? Şirk meselesidir değil mi? İşte fesat kelimesini de ele aldığımızda ilk ele alacağımız noktalardan birisi de tevhiddir. Yani Allah, Allah Azze ve Celle o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin diyor. Ayet-i Kerime'de. Hevalarını ilah edinen insanlar yani böylesi hevadan ilahlar birbirleriyle çatışacaklarından yeryüzünde fesadı ne yapar? Tetiklerler ve yeryüzünü fesada bularlar. Bakın şimdi yaşamış olduğumuz şu coğrafya parçasına yakın taraftaki e, komşu ülkelere hepsinde bir kargaşa, hesap var mı kardeşler? Ve bakın görünen tarafını diyeyim, bu taraftan hep birileri bir yeri işgal etmiş, kendi çıkarları için halka ne yapıyorlar? Zulüm ediyorlar. Ve kendi canlarını koruyan bilmek için birçok insanın canına çok rahat tıklan kıyabiliyorlar mı? Peki siz sadece orada oturanı mı zannediyorsunuz? O sadece birilerinin orada onu tuttuğu insandır kardeşlerim. İfsat fesat deyince bu tek başına gündeme gelebilen bir şey değil, adeta bir ekip işidir. Onun için Müslümanların çok uyanık olması gerekir, kendi aralarında da konuşmalarına, oturmalarına, hareketlerine, Allah'ın kendisine verdiği bir nimet, bir mal varsa bunu bile dillendirirken cümlesine dikkat etmeye kadar çok çok önemlidir bunlar. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kur'an'a baktığımızda birliğin, düzenin ve dengenin yani sulhun tevhidden kaynaklandığını söyler. Yani ilahın bir olmasından kaynaklanır ve Allah Azze ve Celle kitabında eğer diyor göklerde ve yerde den fazla ilah olsaydı ne olurdu? Çok bozulur, yerine fesat hakim bulurdu. Diyanetten çıkan bir kitap var. Belki diğer sohbetlerde de zikretmişim de sizlere bunu. Porofoşerler oturuyorlar, Allah'ın varlığını ve birliğini nasıl anlarız? Hadi biz okuyarak anladık. İşte Anadolu'nun ücra keşelerindeki hiç okuma yazması olmayan işte gariban insanlar bunu nasıl anlar diye bir sempozyum yapıyorlar ve sempozyumun sonunda şöyle bir karar alıyorlar. Herkes bu sempozyumdan sonra gittiği yerlerdeki insanlarla konuşsun, not alsınlar, bir dahaki şu tarihte aldığımız notları aktaralım, bir kitap yazalım. Ben bu kitabı okudum, <gülüyor> bir tanesi şöyle yazıyor. Sabah beş sularıydı, köyüme girdim. Tam çeşmenin yanında çarşafını giymiş bir kocakarı su dolduruyordu. Yanaştım, ana nasılsın falan filan konuştuktan sonra, kadına, ana, Allah kaç tane diye kaçtır diye soruyor. Diyor ki, bir. nerede? Göklerde diyor. Diyor ki o poros okumuştu ya, Peki ana diyor sen bu Allah'ın varlığını, bildiğini nereden öğrendin? Yani bir yerden okudun mu? O diyor ben o kadarını bilmem diyor. Ana diyor bak bizim şu köyde diyor falan oğulları diyor yıllarca muhtarlık yaptı. Sonraki seçimde diyor filan oğulları adaylık koydu. O onun tarlasını yaktı, o onun hayvanlarını telef etti, o ondan kavga etti. Sonra diyor filan oğulları adaylığını koydu, kazandı. O ortalık sulh oldu diyor. Ne oğlum diyor bir köyde diyor ki muhtar olunca iş böyle olursa diyor. E göklerde diyor iki ilah olursa denge kalır mı diyor? Yani ha diyor anladım ki diyor demek ki diyor insanlar okumakla ilahı ne yapamıyormuş, anlayamıyormuş. İşte yerde ve gökte birden fazla ilah olsa dengeyi sağlamak mümkün mü değil. Biz de kardeşler şöyle geçmişe baktığımızda ee, Yunan tanrıları var Agustu, Zuli Mars, Ekim gibi gidiyor ya mesela aşk tanrısı, savaş tanrısı yer tanrısı, gök tanrısı sonra Türklere de bulaşmış bu pislik gökhanlar, ayhanlar yerhanlar, e, tabiat analar falan ee, burada da Allah'ı gereği gibi takdir edemeyerek Allah'ın e, kendisinde olması gereken sıfatları ne yapmışlar birilerine paylaştırmışlar. Ve bugün film olarak, kitap olarak, efsane olarak insanlara hep bunu gündeme getirerek ne yapmışlardır? Yeryüzünü ihsada bölmüşlerdir. Ve şu kaç yılda yapılıyor bilmiyorum. Olimpiyatlar adı altında yapılan bir spor hareketleri var. Hiç izlediniz mi veya yakından takip ettiniz mi? Bunların hepsi Yunan tanrılarını anlatır kardeşler. Ve tamamen insanları şirke ve küfre bulaştırabilmek için her türlü hareketi orada yaparlar. Allah bizleri de, neslimizi de bu tür fitnelerden, fesatlardan korusun. Demek ki göklerde de, yerde de ancak Allah'ın nizamı, yani tevhid nizamı olması gerekir ki ortalık sulh olsun ve fesatta, ifşarında kökü ne yapsın? tamamen bitsin. Ancak bunun neticesinde insanlar dengeyi bulabilir kardeşler. Bunun dışında hangimizin nefsi mülk edinmede doyar? Kimse. Yani bir kadının ölümünün tabutunun bile güzel olmasını, şirin olmasını, en azından üstünde şöyle bir başörtü olmasını bile ister, biliyor musunuz? Veyahut bir erkeğe bakın nefsi asla doymaz. Ve aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi, Adem Ademoğlunun şurada bir vadisi olsa, mal olsa ikinciyi görse ne yapar? Onu da ister. Üçüncüyü onu da ister. Ancak gözünü ne yapar? Toprak doyurur. İşte fesadın isadın birinci sebebi bu kardeşler. Onun için biz her namazdan sonra bir zikir yapıyoruz. Bir telennüm ediyoruz. Onun manasını hiç düşündünüz mü? Neydi o? Lehül mülkü ve lehül hamd diyoruz. Yani malda, mülkte, hamd da kime ait? Ancak Allah'a. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ama malda ve mülkte hırs arttı mı artık insanlar rahatlık ve meliklik ve hevalarını da yanına kattığımızda artık tamamen doğru akıdar. Bunu götürmeye ne yaparlar? Çıkarırlar. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü fesattan, her türlü bu türlü hevadan uzak kılsın. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiye ettiği bir dua var. Doymayan nefisten devam ediyor dua ama doymayan nefisten Allah bizleri geri kılsın. Doyan nefislerden eylesin. Ve ayeti kerimeye baktığımızda 8'den alalım şimdi Bakara suresini insanlardan mümin olmadıkları halde, Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Münafığı tarif ederken ne diyorduk? Kalbi tasdik etmediği halde biriyle israr eden insanlardı değil mi? Allah'ı kandırmaya çalışırlar. İman edenler de iman edenleri de ve Allah'ı da ne yaparlar? Kandırmaya çalışırlar. Ama farkında olmadan onlar kendilerini kandırır. Kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemelerinden dolayı onlara acıklı bir azap vardır. Onlar için kendilerine <gülüyor> yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ama onlar der ki biz fesat çıkarmıyoruz. Biz yeryüzünde ıslah edicileriz derler. Dikkat edin onlar müfriklerdir. Fesat çıkaranlardır. Ama bunun şuurunda değillerdir. Evet. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın. Denildiğinde biz ne diyor? Islahatçılarız. İlk insanın imanı tabiatının ilk yaratıldığı günlerdeki gibi tertemizdi. Karalarda, denizde, havalarda müminin imanı gibi nasıldı? Tertemiz. Hatta Hacer-ül alakalı rivayeti çok okudunuz mu? Cennetten inen bir taştır. Ve indiğinde nasıldı? Tertemiz. Bembeyaz ışılardı. Neden kapkara oldu? İnsanların işlemiş olduğu günahtan kapkara oldu diyor Allah Resulü ve Vesselam. İşte yeryüzü de kardeşlerim tertemizdi, pırıl pırıldı ama insanların işlemiş olduğu şirk Allah'a Azze ve Celle'ye eş koşmaları Allah Azze ve Celle'nin Adem'den günümüze kadar o güne gelen insanlara indirmiş olduğu bununla hükmedin. Rahat edersiniz. Salah bulasınız dediği hükümleri insanlar ne yaptılar? Beğenmediler. Tespiz ettiler. Değiştirdiler. Gizlediler. Ve ne oldu? Yeryüzü tamamen fesada bulandı. Fesada bulandığı gibi karalar da denizler de Havalar da ne yaptı? Berraklığını yitirdi kardeşler. Ve pislik atmaya başladı. Tabiattan da pislik çıkmaya başladı. Ve Kur'an'ın ifadesiyle Allah Azze ve Celle ne diyor? Pisliktir. Bu kadardır. Yani insanın yapmış olduğu ifsat, fesat, yeryüzünü dahi ne yapmış? Bozulmuştur. Ve bozgunculuğun en korkuncu, yaptıkları halde dönüp Bizim hareketlerimiz yapıcıdır diyenler her asırda ne yapmıştır? Çok çıkmıştır ve hala da çıkmakta. Böyle diyorlar çünkü ellerindeki ölçü neymiş? Yakalatabildim mi burayı? Ellerindeki ölçü bozuk olduğu için yaptıkları ifsadın da doğru olduğuna böyle hüküm veriyorlar. Evet, ihlasın, samimiyetin, hüsnü niyetin ölçüsü bozulunca bütün değer ölçülerde hassasiyetini ne yapıyor? Kaybediyor. Niyet, vicdan, her şeyi Allah için yapma ve bu samimiyetten mahrum olanlar davranışlarındaki bozgunculuğu da görmesi mümkün değil. Çünkü onlarda hayır şer, iyilik kötülük ölçüleri Rabbani bir temele oturamamıştır. Onlar şahsi ihtilaslarının hep esiri olmuşlardır. Bugün toplumda da böyle o kadar hissi duygusal davranan kardeşlerimiz vardır ki hakla batılı anlamaları mümkün değil. Şurada hak varken gider batılın yanında yer alınlar. Batıl evlinin yanında alınlar. Ya şeytana kapı açmayalım. Şeytan kazanmasın. Biz kazanalım. Bir bakıyorsun bu niyetteki olan adam yanına gittiği adamdan daha beter oluyor farkında bile değil. Çünkü ölçüsüz insanlarla düşüp kalkan kendi ölçüsünü de ne yapar? Kaybeder. Tartı değişir. Artık vahiy gündemden gider. Ne olur? Yeryüzünde sesat çıkarmayın. Sadece bu. Biz ısmaat ediciler isterler yani dönüp dolaşıp buraya gelir. Ve Rabbimiz bizi uyarıyor. Gözünüzü açın. Artık fesatçılar onlardır ancak farkında değil. Bakara 12. Islahatçıyız diyerek gelen batının akıl hocalarına bakın dinde değiştirmedik ne kaldı kardeşler? Hangi kavrama bakarsanız bakın bugün anlamından gitmedi mi? Bir kadının tesettürü ne oldu bugün? Başörtüsü oldu. Kadının örtüsü deyince bir başörtüsü mü Allah aşkına? Bir rahibin ya istiğfarına, bir rahibenin kapanmasına tepki göstermeyen yaşayanlar topraktaki insanlar onun gibi kapanan bir Müslümana tepki gösteriyor mu? Bir rahibe istenilen resmi kuruma hem de kıyasetiyle girebilir. Ama bir Müslüman kadın aynı ortamlara giremez. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar kavram targaşası girmiş ve Allah'ın hoşlanılmayan, hoşlanmadığı, razı olmadığı fiiller alenen yapılmaya başlanmıştır. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Unutmayalım ki bozgunculuk çok çok tehlikelidir. Bu bozgunculuğun da e, farkına varamayan Müslümanlar, kendi dinlerine kendileri bozgunculuğu bulaştırmışlardır. Evet. Yapın bizlere hayır versin. Şimdi düşünün, hepimiz bir aileyiz. Ailede kaç kişi var? Üç. Ya anne, ya baba, ya da çocuğu. Dördüncü var mı? Yok. Şimdi düşünün, anne ve baba, çocuğun tevhid evli olması için ne uğraşıyor? İyi giysin, iyi yerlerde okusun, güzel konuşsun, işte şu, şöyle şöyle olsun, toplumda benim yüzümü kızartmasın. Hangisine uğraşıyor? Hı? Eğer tevhid evli olsun ve benden sonra saflarımı alsın diye uğraşıyorsanız siz çok hayırlı bir insan. Ama yok. Bunu ekstra bir şeyler düşünüyorsanız, yani çocuğunuzun tevzitle alakası olmadan bir büyüme sürecine girmişse, asıl bozguncu sizsiniz. sizsiniz. Ve bu neye benzer biliyor musunuz? Şeker hastası olan bir adama her gün baklava yedirseniz ne olur? He? Ölür adam. Ya ne olacak ya? Baklava yesin. Ben ona bunu ikram edeyim. Bir şey olmaz diye deseniz ne olur? Bir şey olur. Bu da ancak cahilliğin getirdiği bir harekettir. Eğer anne baba tevhid ehli olduğunu söylüyor da çocuklarını da tevhid ehli olarak yetiştiremiyorsa o zaman onun ilk fıtratını bozan da bizler olmuş oluyoruz. Demek ki sesadın tek etkeni kimmiş? İnsan insanın kendisi. Çünkü Allah Azze ve Celle yeryüzünü öyle bir nizam içinde yaratmış ki kardeşler terkeniz pırıl pırıl ölçü içinde yaratmış. Ve bakın şimdi ayet-i kerimelere gör diyor bir bak sonra kafanı indir bir daha bak. Direk var mı? Herhangi bir eksiklik var mı? Nizamında bir bozukluk var mı? Güneş şöyle bir milim yaklaşsa yüzü kavrulur değil mi? Biraz daha geriye gitse yeryüzü donar. Yani hepsi bir yörüngede Allah'ın ayetinde bir nizamında devam edip gidiyor mu? Gidiyor. Ama buna rağmen yeryüzünü fesad eden ifsad eden tek etken vardır kardeşler. Bu da insandır. Ölçüyü bozan, huzuru bozan insanların birlik ve beraberliğini bozan tamamen insanın eserleridir. Bu yüzden de Allah Azze ve Celle yeryüzünü fesada veren kötü insanları onlara musallat edilen başka insanlarla durdurmayı sünnetullah'tan biri halinde işletmekte. Ve yeryüzünde fesadın tek etkeninin insan olduğunu anlatmaktadır. Ve Rum Suresinin 41. ayetini okuyacak olursanız insanların elleriyle kazandıklarından dolayı karada ve denizde, çölde, kırda, şehirde peşet ortaya çıktı diyor. Hep kendi elleriyle kazandık. Heva ve heveslerini ilah edinen insanlar yeryüzünde kendi keyiflerine göre bir sistem kurmaya arzularlar. Bu sistemi ta evden başlayın. Kendi heva ve arzulara göre. Düşünün, şuraya yazın İslam'da bir ailenin 24 saati nasıl olmalı? Kendi hayatınızdan o 24 saati şöyle bir karşılaştırın. Sonra bir de yaşadığınız düzendeki kural ve yaşantıları getirin. Farklı değilse, iftar eden topluluklarla bizim aramızda ne fark var kardeşler? Doğru mu? Herkes gezmeyi sever, herkes eğlenmeyi sever, herkes birilerine gidip gelmeyi, herkes samimi güvenilir arkadaşlık kurmayı sever. Ama bunların hepsine çok çok dikkat edip insanların sadece bir iki değil bütün Müslüman toplumunun birlik ve beraberlik olması için insanların çalışması gerekir. Evet. Rabbim hayır versin. Dünyeli hızların istah ve şehvetlerin artması yeryüzünde de fısadın artmasına sebep olur. Ve şevhet dünya hırsı, mal hırsı, insanı da kural tanımaz hale getirir. Ne vefa bırakır, ne eyvallah olur, ne dostluk, ne kardeşlik, ne de Allah'ın hakları insanlarda ne yapılır? Tanınmaz hale gelir. Onun için kardeşlerim, Müslümanların her türlü ifsattan, fesattan kurtulabilmesi için önce dünyaya nasıl gelip, Sonra dünyadan nasıl gideceğine şöyle bir bakması lazım. Siz dünyaya geldiğinizde ufacık bir elbiseniz var mıydı? Yok değil mi? Giderken götürecek erkek 11 metre kefen, kadın 9 metre kefen. Öyleyse dünyaya gelip de gittiğiniz şekilde yani şöyle düşünün şu geldiğiniz hal Şurada gittiğiniz hal. Şurada da geçirdiğiniz hal olarak düşünün. Şuraya ne yapacakmışız? Çok dikkat edeceğiz. Bırakacağımız, hesabını vereceğimiz e, meselelerde iftad edici değil, bizi kurtaracak meselelerle uğraşmamız gerekir. Kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah herkesin haklarına uyan, hürriyetlerine tecavüz etmeyen samimi insanlardan eylesin bizleri. Unutmayalım. İfsadın küçüğü, büyüğü vardır ama her şey küçükten başlamaz mı? Allah'a açıkça isyan yeryüzünü fesade vermek olarak kabul edilir. Düşünün şimdi, yeryüzünde Allah Azze ve Celle şunu yapma diyorsa, sen de bunu yapmışsan, bu isyan değil mi? Bunu gizli yaptığındaki günah farklıdır ama alenen yapıldığında bu günah ne olur? Yüz. Düşünün şimdi daha önceki e, kavimlere bakıyorsunuz. Kendi aralarında yaptığı ameller mi e, insanları helak etti yoksa toplumda alenen yaptıklarında mı? Alenen yapıldığında o toplum ne oldu? Helak oldu. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ey e, ensar topluluğu, mahacir topluluğu, beş şeyi yaparsanız sizde hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz diyor. Neydi? Hangi topluluk zekatı vermez? Allah da onları yağmur vermemekle ne yapar? Müptelar eder diyor. Hangi toplulukta diyor zina alenen işlenirse Allah o topluma öyle bir hastalık verir ki aranlar da şifasını ne yapamaz da bulamazlar diyor. Yani ifsadın muhakkak dünyada da bir belası nedir? Var kardeşlerim. Ancak hani insanlar sloganik olarak yazıyorlar duvarlara veyahut da böyle şeyler yapıyorlar ya, huzur ancak İslam'da. Ama bu sloganik ne yapmaması? Olmaması lazım. İnsanlar İslam'ın hükümlerine sımsıkı sarıldığı zaman düşmanlık ortadan kalkacak mı? Ve herkes kendi ameliyle meşgul olacak mı? Böylece yeryüzünde otomatikmen ıslah ve salah da gündeme ne yapacak? Gerçekleşecek. Ancak insanlar İslam'a sarılmayı bırakıp da ne zaman kendi nefsinin arzularını yerine getirmeye çalışırsa işte fesat o zaman başlıyor. Mesela bu açıdan ele alınırsa demek ki ifsadın tek kaynağı kimmiş? Biz dermişiz. Salar olması için de kendimizi eğitmemiz gerekir kardeşlerim. Fesadın kaynağı tespit edilirse hastalık teşhis edilirse tedavisi de nedir? O kadar kolaydır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bizi ne için yarattığını söylüyor. Yeryüzünde halife olarak yarattığını. Ve yeryüzünde yerleşme iradesini İnsanlara verdiğini söylüyor. Ve Allah'ın vahyi dışına çıkmamayı bizlere ne yapıyor? Emrediyor. Ve orada e, meleklerin bir sözü var. Hiç dikkat ettiniz mi? Evet. Ya Rabbi sen yeryüzünde gene kan dökecek, ifsad edecek, fesat çıkaracak bir topluluk mu yaratacaksın? Çünkü daha önce yeryüzünde cin dediğimiz topluluklar vardı. Bunlar da Allah'a kulluk yaparken hak yoldan inhiraf ettiler, bozgunculuk yaptılar, yeryüzünde kan döktüler, Allah'a isyan ettiler. Değil mi? Melekler buna rağmen yani Allah Azze ve Celle'ye söz söylememeleri gerekir fakat buradaki gelen ifadeyi güzel yakalayın. Orada kan döküp fesat çıkaracak birinin var edeceğini. Bunu soruyorlar bakın bakan 30'da. Fakat her ne kadar insanın büyük bölümü müfşid olsa bile işlerinde öyleleri vardır ki meleklerin dahi üzerine ne yapar? Çıkar. Ve Allah'a en yakın mertebeye yükselir. İşte bu bakımdan Allah Azze ve Celle yeryüzünde Adem'i halife yapmıştır. Ve vahyine uyanlara müfşidlerle savaşma emrini vermiştir. Evet. Yoksa yeryüzü tamamen fesat olacak diye bir şey değil kardeşler. Allah istese yeryüzünü tamamen tevhid yapmaz mı? Ama bunu bizim elimizden gerçekleştirmek istiyor. Ve bize de emri sadece iman etme ve salih amellerle bulunma. Ve insanın fesada meyilli yapısı da salih mümini iç fesada karşı daima uyanık olmaya zorlamalıdır. Yani insanın nefsi her zaman kötülüğe meyilli mi? Bizler nefsimizi öyle bir eğiteceğiz ki her zaman neye meyledecek? Hayra, salih amellere meyledecek. Eğer bunu eğitmezsek, meylettirmezsek, şeytanın avaneleri çok kardeşlerim. Çok. Nasıl ki iblis ta cennete kadar çıkmayı çıkabiliyor Allah'ın bir lütfu olarak meleklerin içinde olabiliyor ama bu kadar kendisine verilen nimetin iyiliğin yanında Allah'a nankörlük yapabiliyor mu? İnsanlar da aynıdır. Mesela kadınların en çok cehenneme girme sebeplerinden bir tanesini sayarken Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Nimete nankörlük yapmaları. Neden diye sorulduğunda Erkeği diyor ona dokuz iyilik yapıp bir kemlik yapsa ne derler? Ben senden ne gördüm ki? Ne iyilik gördüm ki? Derlerdi. Yani onu silerler. Ve insanlar da öyle hale gelmiştir ki onlara ne kadar iyilik yaparsanız yapın, ne kadar iyilikten her tarafını kuşatırsanız kuşatın, ben ondan ne gördüm ki der. Ancak şeytan kılıklı, fesat insanların halidir bu. Eğer kendinizi yetiştirmezseniz, Aynı onun huylarına siz de sahip olursunuz. Ve bir köyün adamından bahsettik birkaç haftadır. Köyde bir çeşme varmış. İçen deliriyormuş. Biliyor musunuz onu? Ve evet. Aynı ona döner. En son biz de içeri, içeriz. Hep beraber deliler gibi düşündük mü, Akıllı diye kimse kalmaz. Onun için Allah kendisine uyanlardan, vahyi anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Nefisten devamlı uğraşmamız gerekir ve nefsi kendi haline bıraktığınız zaman o zaten neye meillidir Kötülüğe meyillidir. Öyleyse serbest bırakmayacağız. Evet. İfsat var. İfsada karşıysa ıslahat devamlı gündeme gelmeli. Her şeyi bir ölçüyle yaratan Rabbimiz imkanları verip düzen ve yolunu gösteren beşeri alanlardaki dengenin akıbetini iradeli davranışlarımıza bırakmış ve insan cinsi için imtihan sahası kalmıştır. Ne diyor Rabbimiz? Asıl pehlivan kim? Bakın burada ne var? Bir imtihan var. İkiniz küsünüz. İlk selam veren ne yapıyor? Hayır alıp götürüyor. Annem baban var, o senin ya cennetin, ya cehennemin diyor. Bakın bunlar çok önemli kardeşler. İşte Allah Azze ve Celle bizlere burada ihtiyar hakkı veriyor, Seçiyorsun. Evet. Ve yaratıcımızın doğru yolda olanları müjdeleme, sapanları da uyarmak için ne yapıyor? Hep elçi göndermiş. Ve diyor ki Rabbimiz Bakara 213. ayette yüzündeki insanlar eskiden neydi? Tek bir topluluktu diyor. Tek bir topluluktu. Peki o toplulukların nasıl ayrıldığını nasıl zikrediyor ayet-i kerimede? Sırf diyor önde gidenleri, alimleri birbirine yaptıkları fesattan toplumları birbirinden ne yaptılar? Ayırdılar. Ve Allah da onlara ne yapıyor? bir elçi gönderiyor. Elçiyle beraber hüküm de gönderiyor. Buna kim uyar? Ancak min olanlar ne yapar? Uyarlar diyor. Evet. Düzene konulmuş olan yeryüzünde ifsat, bozgunculuk yapılmayacak ve insan hiçbir zaman kulluğunu unutmayacak kardeşler. Ama insanlardan birçoğu hevalarına uymaz mı? Uyabilir. Allah'ın ayetlerini unutmaz mı? Unutabilir. Kendi başlarına büyüklük taşlayıp Allah'ın kendilerine verdiği bir ilim bir mal, bir güç, bir mevki olmayacak yerde kullanamaz mı? Kullanabilir. Arzularını ilah birbirlerini verebilmeye başlamazlar mı? Başlarlar. İşte o zaman ne olur? Yeryüzü kargasaya, fesada ve boşluğuna gider. Allah bu tür kargaşadan bizleri uzaktasın kardeşlerim. Ancak buradan kurtuluş ıslahat, gönderilen elçilerin ve getirdiği o kitaba yani Kur'an ve sünnete uymakla buradan kurtulur. Bunun başka hiçbir yolu yok. Ve fesat karşısında mümin ne yapacak? Ne yapacaksınız? Müminler müsliklerin fesatlarına karşı tavır alacak. Ve tavır almadığı zaman ifsadın düzelmesi de nedir? Mümkün değil. İradeli tercihlerle ulaşılacak olan iman ve salih amel yolunu bunu, bu yolu tutacak ve bu yoldan kesinlikle geriye ne yapmayacak? Dönmeyecek. Bozgunculuk yapanların işlerini Allah hiçbir zaman ıslah etmez kardeşler. Yunus 81'i okuyun. Allah borçluluk yapanların işlerini asla islah etmezler. Evet. bakın Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde salih amel ile iman kavramları işlenir. Adeta bağımsız düşünemeyecek kadar iç içe birbirleriyle kullanılmıştır. Salih amel nedir? İnsanın içindeki amelin düşen nedir? Yansımasıdır. Salih amelde bulunabilmenin şartı da ıslahat çabaları olan söz konusu olmakta bu da müminin temel görevlerindendir. Yeryüzü israt edildiğinde zulmün şirkin azgınlaştığı bir ortamda, yaygınlaştığı bir ortamda, vahiden uzaklaşıldığı bir ortamda Müslüman ne yapacak? Tamamen dinine dönecek ve unutmayacak. Geçmiştekiler nasıl düzelmişse ben ancak bu yola girmedikçe düzelemem. Bunun kafasına ne yapacak? Geçecek. Sahabelerin devrini okudunuz değil mi? Onların zamanı belki de yeryüzündeki karanlık asırların en karanlığıydı kardeşlerim. Ne kişi haklarına e, saygı vardı. Ne kadın haklarına saygı vardı. Suhuş hak safadaydı. Ticaret desen tamamen vaydan çıkmıştı. Doğan e, kuş çocuklarını diri diri götürüp ne yapıyorlardı? Kuyulara gömüyorlardı. Yani o kadar e, karanlık bir aldıydı ki böyle bir ortamda inen vahiy o insanları karanlıktan aydınlığa çıkardı mı? E, bizi de ancak o vahiy çıkarır kardeşler. İfsattan, borgunculuktan biz ancak böyle kurtulabiliriz. Onlar kendilerini nasıl eğittiler? 24 saatleri kadınların, erkeklerin, çocukların nasıl geçti? Hangi bir atmosferde, psikolojide büyüdüler? Bunu bir özümseyip Siz aynı psikolojiye gelin. Eğer bunu yapmazsak mümin de demek ki görevini ne yapmıyor? Yapmıyor demektir. Evet. Allah kitaba sıkı sıkı sarılan ve kötülüklerden tamamen arınanlardan eylesin kardeşlerim. Ve insanoğlu eğer hakkı anlayamazsa hidayet nimetine nankörlük eder ve yaratıcısı yanında da başka veriler eder, kendi acziyetini unutarak büyüklük taşlar ve böylece üzerinde bozgunçluk yapar. Fitne çıkaran olur, kötülüğü yayan olur, vahiy dinini tahrif eder, ama şu yerde geçer ben ıslah edicilerdenim. Ne yapar? Sözünü kullanabilir. Ve fesadın temelinde insanın doğal değerleri vardır kardeşlerim. Kendi hevasını doymazlığını öyle bir hale getirir ki bu da doğanın dengesini bozmadı, alt üst nedir? Yeterli bir sebebe kadar getirir. Evet. Ve insanın ürettiği fesadın en büyük payı putperestliktir. İkincisi münafıklıktır. Üçüncü olarak da Yahudi kesimini almaktır. En yıkıcı fesad, insanın saltanat ve sahip olma uğruna sergilediği medeniyet ve saltanatların çöküşünü de fesadlar sebebidir. Evet. Ama ayeti kerimeye baktığımızda konumuza girerken, sohbetimize girerken zikrettiğimiz ayet-i kerimede fesat, ifsat deyince ön plana hangi tayife çıktı? İlk çıkan tayife nedir? Münafık tayifesi. Ve tamamen onların vasfı gündeme geliyor. Ancak fesat çıkarmanın, bozgunculuk yapmanın tasrif edilecek bir yanı yok kardeşler. Kim yaparsa yapsın, bu çirkin bir Vasıftır ve münafıklar da kendilerinin böyle bir özellikten vasıflanmalarını ne yapmıyorlar? Kabullenmiyorlar. Bir adamın hırsızlık yaparken yakalasanız, ay hırsız deseniz, kabul eder mi? Fahişe deseniz ki sen şusun, kabul eder mi? Etmez. Maalesef münafada, sen münafık de ne yapmaz? kabul ve de yeryüzünde ıslah edicilerim der. Allah Azze ve Celle yeryüzünde fesat çıkarmayın veya ıslah edildikten sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın dese onlar ne der? Biz fesat çıkaran değil aksine ıslah edicilerim. Sünsünü yapan bunu bunu yapanı derler diyor. Demek ki ifsat, fesat dediğimizde bir Anlayacağımız cümle neymiş? Allah'a açıktan isyan var burada. Ve bu geneldir. Genel olunca burada bir şirk gündeme gelir. Allah'a isyan olur. Yeryüzünün fesatlan dolması olur. Peygamberin yalanlanması, aşağılanması, alay edilmesi olur. Nübüvvetin inkarı olur. Sünnetin kabulü olmaz. Akıl ön plana çıkarılır. Kur'an'daki ayetler kafalarına göre tevil edilebilir. Olmayan mana, yüklenebilir, Allah'ın dininde şüphe etmek olabilir, kibirlenme, büyüklük, taşlama bunların hepsi gündeme ne yapabilir? Gelebilir. Evet. Allah'ı inkar ve Allah yolundan alıkoymada fesatların nedir? En büyüğüdür. Bu da tagut dediğimiz veyahut firavun dediğimiz e, meselelerden kaynaklanan. Ve peygamberleri ve getirdiklerini yalanlama da fesadın en büyüklerinden kardeşlerim. Çünkü demin sohbetin içinde fesada karşı ıslah nereden gelir dedik? Gönderilen peygamberler ve peygamberlerin getirdiği emanet fesadın önünde nedir? Bir serptir. Ama peygamberler yalanlanırsa ne olur kardeşler? Bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda birçok tefsir adı altında kitaplar görüyorsunuz değil mi? Mevdudun'un tefsiri, Seyyid Kutub'un tefsiri, Elmalı'nın tefsiri, Kordubu'nun tefsiri, Falan'ın tefsiri, filanın tefsiri. Hiç dikkat ettiniz mi bunlara? Hiç üşenmeyin. Alın. Bir ayet seçin. Her tefsirden o ayete verdikleri manaya bir bakın. Bir bakın, Bir ne olduğunu anlarsınız. Allah Azze ve Celle bir ayet indirdiğimde insanlar o ayetin manasını kendileri istedikleri gibi anlasınlar diye mi indiriyor? Nasıl indiriyor? O indirdiğini gönderdiği peygamberiyle murad-ı ilahiyle ne yapıyor? Açıklıyor. Tefsir dediğimizde burada yetkili olan kimdir? Peygamberdir. Eğer peygamberi devre dışı bırakırsak bu sefer fesat nedir? İfşat hemen gündeme gelir. Ve öyle olmuş ki bugün toplumumuzda sadece bana Kur'an yeter diyen insanlar çıkmış mı? Çıkmış. Peygambere postacı memuru diyen olmuş mu? Olmuş. Öyle insanlar çıkmış ki ben sünneti kabul etmiyorum demiş. O dedi bu dedi kim dedi demiştir. Halbuki Kur'an ve sünnet vahidir. inkarı küfürdür. Ve inanmayan da ne yapar? Kafir olur. Vallahi Allah ve Celle'nin de kitabında dediği gibi Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisi arasında bir yol tutarlar. İşte kafirlerin tek endisidir. Evet. Fesad bu yönlü gündeme geldiği gibi insan hakları ihlallerinde de fesat gündeme gelir kardeşler. Ve fesadın yaygın görünüşü en çok insan haklarının ihlalinde gündeme direkt çıkar. Bunda kan dökücülükten tutun, sömürmekten tutun. Birçok konuda gündeme ne yapabilir? Gelebilir. Veyahut Kur'an'daki ifadelere baktığımızda firavun ne yapmıştı? Doğan erkek çocukların hepsini öldürmüş mü? Öldürmüş. Bunlar nedir? Hep teşaktır. Peki, hadi o firavundu. Bugün kürtaj, kürtaj adı altında çocuklarını aldıran ailelere ne dersiniz kardeşler? Hı? Bunları da mı firavun diyeceksin? Biri diri çocuklarını gömenle pürtaj yaptıranlar arasında ne fark var? Hiçbir fark yok kardeşlerim. Evet. Bu da temel insan haklarının en başında gelen canın korunması ihlaldir ve fesadın en büyüklerinden. Yine malın korunmasını ihlal eden hırsızlık veya ölçü ve tartıyı bozma, malı satarken hileli satma, malın e, güzelini ön planda gösterip hilesini arkada ne yapma? Gizleme. Ali S.A. bir gün Medine pazarını gezerken buğdayları görüyor. Ne kadar hoşuna gidiyor. Şöyle avucuyla bir buğdayları alayım derken eline ne bulaşıyor? Aftaki yaşlıklar. Bu ne diyor? Yutkularak cevap veriyor değil mi? Bizi aldatan bizden değil yani ölçü İslam olacak kardeşler. Hiç kimsenin başına bir güvenlik görevlisi koyamazsın ama herkese vahyi öğrettiğiniz zaman, hesabı öğrettiğiniz zaman bu ne olur? Bu bir ölçüdür kardeşler. Evet. Allah hepimize hayır versin. Suhur nasip etsin. hakkı hak verip yaşamayı, batılı batıl ondan uzak kalmayı nasip etsin. ol dolgarı değil mi? Ben daha fazla e, uzatmayayım. Çünkü konu bütünlüğü var. Haftaya şesabın görüntüleriyle başlayıp Ve tevhidi kavram olarak tuyan ve tağgutla devam edelim inşallah. Bugünlük bu kadar. Evet. Ee, Allah Azze ve öğrendiğimiz doğruları Hepimize amel etmemiz karşısında. Allah'ın mutlaka. Allah'ın mutlaka. Şükürler ney ya ey Estağfurullah Elhamdülillah Rabbel alamin. Ama نفس الكلام